Onlara gerçekten melekleri indirseydik. ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve senin doğruluğuna kefil olarak onlara karşı her şeyi toplasaydık. Allah'ın dilemesi müstesna, onlar küfürlerindeki inatları sebebiyle iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ve böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine batıl sözün yaldızlı fısıldarlar. Halbuki Rabbin dileseydi, onu asla yapamazlardı. Öyleyse, onları uydurmakta oldukları şeylerle baş başa bırak. Bir de, o şeytanlar, bu telkini ahirete inanmayanların gönülleri ona o yaldızlı sözlere meylesin ondan hoşlansınlar ve onlar işleyici oldukları günahlarını işlesinler diye yaparlar. Efer ayra Allah'ı abtari hak men ve huvellezii enzel ileykum ve huvellezii enzel ileykum el kitabı mufassal وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُوا De ki, hiç Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Halbuki size kitabı, Kur'an'ı içinde hak ile batılı iyice açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler de gerçekten O'nun Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler öyle ise sakın şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü emir ve yasakları doğruluk ve adalet cehdiyle tamamlandı. Onun kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Çünkü o semi her şeyi hakkıyla işitendir. Alim. Her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar sadece yalan söylerler. <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları gerçekten en iyi bilendir. Hidayete erenleri en iyi bilen de O'dur. aleyhi kuntum in eğer onun ayetlerine iman eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan besmele ile kesilmiş hayvanlardan yiyin. <gülüyor> Kendisine mecbur kaldığınız, ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz şeyler müstesna olmak üzere Rabbiniz haram kıldığı şeyleri gerçekten size açıkladığı halde, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan, besmele ile kesilmiş hayvanlardan neden yemeyesiniz? Hiç şüphesiz birçokları bilgisizce, kendi nefsi arzularıyla insanları saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları gerçekten en iyi bilendir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Şüphe yok ki günah kazananlar işlemekte oldukları günahlar sebebiyle yakında cezalandırılacaklardır. Ve Üzerine Allah'ın ismi anılmamış olan besmele ile kesilmemiş hayvanlardan yemeyin. Çünkü o gerçek bir isyandır. Şüphesiz ki şeytanlar dostlarına helal, haram hakkında sizinle mücadele etmeleri için elbette telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız muhakkak ki haramı helal saymakla, sizler de Allah'a ortak koşan kimselerden olursunuz. küfür içinde olmakla ölü hükümündeyken, bunun ardından kendisini imana dirittiğimiz ve kendisine insanlar içinde sayesinde yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse, hiç karanlıklarda kalıp ondan bir türlü çıkamayan kimsenin hali gibi olur mu? İşte kafirlere yapmakta oldukları şeyler, böyle süslü gösterildi ve böylece her şehirde ileri gelenleri oranın günahkarları kıldık ki orada insanları imandan men etmek için kendilerince tuzak kursunlar Halbuki sadece kendilerine tuzak kurarlar da farkına varmazlar. <gülüyor> Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberine verilenlerin benzeri bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz dediler. Allah'ın peygamberine verilenlerin benzeri bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz dediler. Allah, peygamberlik vazifesini nereye vereceğini en iyi bilendir. Günah işleyenlere kurmakta oldukları tuzak dolayısıyla Allah katından bir zillet ve şiddetli bir azap yakında erişecektir. فَمَنْ <gülüyor> artık Allah kimi hikmetine binaen kendi lütfundan hidayeti erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de küfründeki inadı sebebiyle dalalete atmak isterse, sanki göğe tırmanıyormuş gibi göğsünü iyice daralmış, sıkıntılı hale sokar. Allah, iman etmeyenlerin üzerinde böyle kötülük, rezillik ve azap bırakır. <Gülüyor> Bu İslam dini ise Rabbinin dosdoğru bir yoludur. İbret alacak bir kavim için ayetleri iyice açıkladık.